Evet Açık Radyo'da Burning Spears'dan Days of Slavery, yani Kölelik Günleri adlı şarkıyı dinliyorduk. Bir yandan da Açık Radyo'nun özel yayınında saat 18.20'de sabahtan beri yani saat 12'den beri yaptığımız özel yayında bu olağanüstü günlerini Türkiye'nin, İstanbul'un, Taksim'in, ve bütün büyük önemli şehirlerini de içine alan bu ayaklanmanın ve polis tarafından da bastırma çabalarının hikayesini size nakletmeye çalışıyoruz. Şimdi Ankara'dan Vatan Gazetesi'nin Ankara muhabiri Kemal Göktaş'la da bir bağlantı kurduk. Ankara'da neler olup bittiği konusunda özellikle sosyal medyadan da farklı nitelikte haberler de gelirken bir onun gözüyle, bir gazetecinin gözüyle neler olup bittiğini öğrenelim istedik. Merhabalar Kemal Göktaş. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir takım haberler geliyor çatışmaların devam ettiğine dair. De. daha doğrusu çatışma demek doğru değil de polis baskısının gaz atmasının evet. e, halbuki Ankara'dan da İstanbullara epey bir ciddi destek geldiğini günlerdir biz de e, radyonun yayınlarında söylemeye çalışıyoruz. Siz oradan evet. nasıl görüyorsunuz meseleyi? Şimdi tabii şehire yayılmış yani şehir merkezine yayılmış bir çatışma var ee, hepimiz belli bir bölgeyi ancak görebiliyoruz. Hı hı. Hakim olabildiğimiz bölgeler itibariyle konuşabiliriz. Tabi diğerlerini de e, bir duyum olarak aktarabiliriz. Hı hı. Şimdi ben e, meclisin Çankaya kapısı Ankara'yı bilenler bilir. Atatürk bulvarına bakan ana arter üzerinde e, meclis parkına geçtiğim e, bağlanmak için hemen e, 50 metre ötemde meclis e, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Orman Bakanlığı gibi kamu kurumlarının olduğu Akay Kavşağı'nda bir kitle bekliyor. Bu kitle e, sabah saatlerinden bu yana defalarca e, polis kazattı, e, Ama kitle meclis Çankay kapısına doğru çekildi ve tekrar e, Akay Kavşağı'na tekrar geldi. E, biraz önce bir yarım saat kadar önce... E, Kitle barikatı açtı ve Kızılay'a doğru yürüyüşe geçti. Kızılay'a varmak üzereyken gördük ki Kızılay'da da büyük çatışmalar var. Kızılay, Kızılay meydanına açılan bütün caddelerde barikatlar ve çatışmalar söz konusu. Polis çok yoğun gaz kullanıyor. Biraz servatsızca kullandığını söyleyebiliriz. Ardarda arda kitle geri çekilmeye başladığında dahi arkasından atarak adeta yıldırmaya çalıştı ama ben yaklaşık bir 15 yıldır kitle eylemlerini izlerim. Böyle kararlı kitle çok nadir görülür. Öyle diyeyim. Yani vardır mutlaka bazı eylemlerde kararlı direnişler ama bu eylemdeki kadar insanların bir anlamda tabii polise taş atanlar, barikat kuranlar vardı ama kitlenin büyük bir bölümü pasif bir direniş içerisinde. Gazı yiyor, Aynı Ankara'da geri. bizim de gözlediğimiz bir fiil içinde yer aldığımız gibi bu yaklaşık 3 günlük evet. süreçten beri takip ediyoruz. Hatta 5 günlük evet. süreç ama yani son 3 günlüğü çok yoğun olarak takip ettik. Tam da sizin de dediğiniz gibi Kemal Bey gördüğümüz bizim de oydu. Yani polisin aşırılığa varan çok hatta büyük kadarla varan saldırıları karşısında da geri çekilmeyen kararlı bir kitle görüntü. Evet Kemal Bey bir evet, de, de çok özür dilerim. Bir de bir e, gencin göstericilerin arasına e, dalan bu Toma'nın e, Toma aracının altında kaldığı söyleniyor. Ona çarptığı söyleniyor. Ve bu gencin öldüğü söylentisinde gerginliği arttırdığından bahsediyor. Bununla alakalı bir bilginiz ya var mı? Ya teşhis söyle. buna, buna için bölüm olayını teyit etmedik. E, kulağımıza geldi. Dünden beri Ankara dün akşam Kuğulu Park'ta toplanma ve daha sonra Gece 2-3 gibi çeşitli semtlerden başlayan yürüyüşlerle Taksim Gezi direnişine katıldı. Dünden beri çokça böyle ölüm haberleri geldi. Çokça tweetler atıldı. Çokça dedikodular yayıldı. Ama bunlar teyit edilmedi. Tabi gerginliğin artması için aslında bu tür haberlerin olmasına da gerek yok. Bizatik evet. direnişin içerisinde olan insanlar polis saldırısıyla bileniyorlar. Devam etmem gerekirse evet, önemli evet, bir şey. Evet. Meşrutiyet. Caddesine girdik, Kızılay'a yönelmiştik. Meşhur Caddesinde bambaşka bir manzara ile karşılaştık. Barikatlar ateşe verilmişti. Çok sayıda etraftan toplanan yanıcı maddeyle barikat oluşturulmuş ve barikatlar çok büyük bir alev halinde duman kaplamıştı Meşhur Caddesine. Ben bir aracın yakıldığını, yani tamamen yanmamıştı ama içerisindeki koltuklar yanmıştı ve ee, üzerinde anahtarın simgesi olan afiş vardı. Onu gördüm. Bir belediye otobüsü yolu kesmek üzere çapraz e, bir şekilde müşküt caddesinde e, konulmuş, muhtemelen ele geçirilmiş ve şoför uzaklaştırılmış. Onun üzerinde sloganlar e, ve afişler vardı. E, dediğim gibi her yerde e, çok başka manzaraları görebiliriz. E, gelen kitle e, çok ilginç tabi. Hani gerçekten de e, bir araya gelmesi zor görünen insanlar bir araya. Onu evet. atılan sloganlarda da görüyoruz. Ee, Tabi e, temel vurgu e, hükümet istifa ve diktatör istifa e, vurguru, sloganlarıydı. Bütün kitlenin attığı en geniş katılım sloganlar bunlardı. Bunun dışında zaman zaman e, Mustafa Kemal'in askerleri sloganı özellikle benim bulunduğum Çankaya tarafındaki e, meclis Çankaya kapısındaki grup da atıldı. Ama Kızılay'daki meşrutiyetteki grupların Programları ee, başkaydı. Ee, faşizme karşı omuz omuzlamak sloganı çok çatlıyordu ve o da kitle tarafından sahiplenildi. Ee, yoğun biçimde atılıyordu. Ee, yazılamalar yapıldı duvarlara, belediye otobüs duraklarına. Ee, orada tabii kitlenin tepkisini göstermesi bakımından söylüyorum. Ee, hükümete ve başbakanı yönelik ağır ifadeleri olduğunu gördük. Ee, çok büyük bir öfke var. Ee, onu belirtmek gerekir kitlenin hani biraz da eylemin sosyolojisine bakarsak bir araya gelen kitlenin ortak özelliği AKP'li olmaması. Bu çok aslında e, bence önemli bir nokta. Yani AKP'li olmayan herkes hemen hemen orada. Demek ki e, halkta ve bu işte ayaklanma diye ifade ettiniz bilmiyorum biraz tarihsel perspektiften baktığımızda ayaklanma ya da işte yaygın gösteriler mi demek doğru olur bilmiyorum ama bu olaylarda gerçekten hani sloganlara da ve içeriye de baktığımızda hükümetin son dönemde özellikle de dozajı artan baskılarının halkta büyük bir öfkeye neden olduğunu görüyoruz evet. hiç sokağa çıkmaz denilen ee, hani e, biraz daha tuzu kuru e, diye ifade edebileceğimiz insanlar hani gelir seviyesi bakımından e, üst gelir seviyesine mensup e, yaşam tarzları bakımından da e, elit e, denebilecek insanlar da vardı ama e, işte Ankara'nın yoksul e, insanlar da vardı sosyalistler de vardı, solcular, CHP'liler herkes vardı yani bu e, demek ki gerçekten de... E, hükümetin e, kurduğu baskı ortamının e, halkta büyük bir e, tepkiye neden olduğu ve ortaklaşıldığı görülüyor. E, tabii birbirine tahammül etme seviyesi çok yüksek. O da önemli bence. Evet. Yani yanı başında çok rahatsız oldu bir slogan atılıyor. Ona katılmıyor ama bir tepki göstermiyor. E, ama e, bir arada ve dayanışma içerisinde e, dolayısıyla Ankara'da, İstanbul ve tabii Türkiye'nin diğer illerindeki gibi e, Tarihe geçecek bir gün yaşadı. Ee, dediğim gibi çatışmalar çok yoğun. Ee, hala devam ediyor. Ee, gaz bombaları hala atılıyor. Ee, akşam saatlerinde yeniden belki Kuğulu'da bir eylem olacağı söyleniyordu. Ama buradaki eylemler biraz daha uzayınca 5'te düşünülüyordu. Ee, o olur mu bilmiyorum. Ama e, kitle çok kararlı. Ee, polis e, de e, şiddeti üst seviyede. Hatta öyle ki e, bir arada e, emniyet helikopterleri bina seviyelerinde uçmaya başladı. Evet. Yani e, Ankara'yı bilenler bilir. Meclisin tam karşısında e, teskin binası vardır. E, Esnaf Sanatiyarlar Konfederasyonu. Onun hemen biraz üzerinde uçuyordu. E, tabii çok bu kitlede öfkeyi e, büyüttü bir tacizdi ve ama gaz atacak darmeliyle de bir endişeye neden oldu. Buna rağmen yine kitle büyük ölçüde dağılmamıştı. Evet. Benim aktaracağım notlar bunlar. Çok teşekkürler Kemal. Bey. Ee, yani esas olarak evet. benim minik bir ilavem olabilir. Bir düzeltme yapayım dediğiniz gibi ee, e, benim e, ayaklanmadan çok bir baş kaldırı, spontane bir baş kaldırı kitnesel düzeyde olduğunu söylememi. Evet, yok dekiden... ben ona itiraz etmedim hakikaten. Yani ayaklanma tabi bu siyaset bilimine ve hani. E, ilişkin önemli kavramlar bunlar. Evet. E, i̇tiraz etmedim ama biraz daha tarihsel perspektiften tabii bunları değerlendirme biraz sonuçları üzerinden biraz da devamlılığı olup olmayacağı evet, ya da ne ha. olacağı evet. ama sizin bütün ama çok e, önemli bir başkaları oldu doğru yani, doğru, yani, evet, yani çok büyük bir kitleselliği var siz e, e, epeydir siz, dile getirdiniz diye. geniş tecrübeniz de zaten bu kitle şeyleriyle hareketleri konusundaki gözlemlerinizde yani bizim de bizzat içinde bulunduğumuz bu son günlerde gözlemlerimiz birebir sizin söylediklerinizle örtüşüyor. Birbirinden son derece farklı görüşe sahip kuruluşlara ait insanların bir arada ve büyük bir toleransla birbirlerine karşı yürüdükleri çok büyük kitleler yani neredeyse milyon kişiye ulaşan şu andaki evet. Taksim'deki durumdan da bahsediyoruz. Yani bir avuç insanın çadırlarının sökülmesiyle başlayan bir hikaye birdenbire ülke çapında spontane büyük bir kitle hareketine dönüştü. Evet, zamanımız varsa izin verirseniz bir şey eklemek istiyorum. Yani buyurun. ben hem bugün, bugün ve dün katıldığım gösterilerde, izlediğim gösterilerde hem de İstanbul'u izlerken şunu düşündüm, bir korku duvarı açıldı aslında. Yani polis hizmeti o kadar büyüktü ki insanlar bundan büyük korku duyuyorlardı. Bu çok açıktı. Ama bir yandan da öfke ve nefret de birikiyordu. Bu aşamada belki de, hani ileri bir yorum olur bilemiyorum. Sıra Süreyya Önder'in hani o iş makinelerinin önüne evet. dikilmesi ve onu durdurması ve Oradaki bir avuç gezi parkındaki direnişin ısrarı orayı terk etmemesi, insanlarda korku duvarını aşacak bir psikolojik etki, bir motivasyon yarattı diye düşünüyorum. Öyle ki işte Ankara'da tanık olduğumuz bazı anneler, babalar çocuklarına gitme demiyorlar. Evet, yani çok... çok ilginç bir şey. Evet, yani, çünkü evet bu önemli halk hareketlerinin en önemli şeyidir aslında, göstergesidir. Çocuğuna gitme diyorsa bir e, gitme demiyorsa bir anne ya da bir baba orada birikmiş toplumsal öfke ve büyük bir meşruiyet vardır. Dolayısıyla o korku duvar. E, ben sona sonra öndere bağlıyorum ve gittiğim hakkındaki demişlere bağlıyorum. E, ama bir yandan da e, bir meşrula, işte önceki yılların evrularında işçi eylemlerinde süreklileşen o polis şiddetine karşı da. Halktaki derin öfkünün e, bunu ayarladığını düşünüyorum. E, ve anlık bir kıvılcım da belki işte oradaki Gezi Parkı'ndaki e, bir avuç e, direnişçinin direnişi de çakıldı. E, ama bu çok önemli. Yani geleceğe sahip çıkmak açısından söyleyecek sözde olması bakımından demokrasinin sadece sandık değil... ...insanların demokratik katılım mekanizmalarının oluşturulması talepleri bakımından... ...hayat tarzına yapılan müdahale bakımından. O da çok önemli bir not aslında. Evet. Dün Kulu'daki eylemde de vardı. Bugün de birkaç grup gördüm. Ellerinde biraz şiril gelmişlerdi. Bu alkol yasakları da motivasyon arttırdı aslında. Çünkü bu çok açıktan de. Muhalefet partileri de bu ideolojik hegemonya altında... Yani AKP'nin oluşturduğu o ideolojik hegemonyanın dışına çıkamayarak alkol konusunda aslında çok da seslerini yükseltmediler. Evet. Yani ne CHP ne BDP buna bir şey hesaplı bir şey demedi. Dolayısıyla bu da bir önemli motivasyon yani olduğunu haklısınız. düşünüyorum. Şerefine tayyip sloganlarıyla ellerindeki evet. şişeleri ahenkle sallayıp şarkı söyleyen gruplar da gördük. Evet tabii hani işte Zeyhanlı olayı, Roboski'yi ee, bir sürü son dönemde e, gerçekten e, hükümetin e, toplumun geniş kesimlerini rahatsız eden politikaları ve açıklamaları ve işte başbakan üslubu e, bütün bunları aslında bir araya geldiğinde e, hani olmaması sosyolojik açıdan e, şaşırtıcı olurdu biz Türkiye'de belki e, hani e, halka olan güvenimizi biraz e, Yitirmiş gibiydik Biraz bu böyle bir hareket O da sürpriz bir hareket Gerçekten de dediğim gibi demin hani <gülüyor> Özel üniversitede okuyan tuzu kuru insanlar Öğrenciler mesela direnişin en önünde yer aldılar evet. Bu çok önemli sahip çıktılar En azından haklarına evet. Geleceklerine otoriterleşmeye Bu bence Sürpriz Ama Bütün o gerisine baktığımızda da doğal bir sonuç evet aynen öyle evet, aynı Bütün zamanda dü da destek alıyor evet aynı zamanda tuzu kuru olmayanlarda oradaydı mesela tarla başında tabii, da aynı tabii, şeyler doluyordu ve çok çok değişik Hayır. katmanlardan gelen insanlar vardı evet Hayır onu vurguladım ama Türkiye'de biz e, alışık değiliz yani. hani evet, evet, e, işte Çankaya bölgesini anlattım. Oradan yaklaşık bir 5-6 bin kişilik genç grubun maskeleriyle limonlarıyla hazırlıklı gelmeleri dayanışma içinde evet. olmaları. hani Bunlar apolitik kuşak olarak evet, evet. E, tabir edilen ve itiraz etmeyen bir kuşak. Çok eleştirilen bir yani 12 Eylül'ün ürünü bir kuşak diye ifade evet. ediliyordu. E, nitekim hani, elbette buraya gelmiş olmaları çok politikleştikleri çok da hani e, belli noktaları eleştirmeecek anlamına gelmez ama onların dahi katılması Çünkü yoksular her zaman direlemişti zaten hani onlar evet, her evet. zaman için o eylemlerde yer alıyorlar ama tabi e, şunu netlikle söyleyebiliriz halk vardı yani aslında başka sözde gerek yok e, egemenler dışında yani de başta dediğim zimi AKP'li olanlar dışındaki herkes oradaydı bu önemli yani iktidar dışı kalan, ee, halk kitleleri e, büyük bir baskı, basınç altında olduklarını hissettikleri için de direniş de oradalardı. Yani sadece bir protesto değil. Hani Cumhuriyet mitingleri benzetmesi yapan oldu mu sabahtan beri bilmiyorum ama mutlaka yapan olacaktır. Onunla ilgisi olmadığını. Baş başbakan, hemen, bir, bir, bir tek başbakan. Evet, bir tek başbakan Evet. Yani onunla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bir kere bu kendiliğinden bir hareket. Cumhuriyet mitingleri içerisinde Bazı Ergenekoncu Ya da Ergenekon davasına yargılanan Sanıkların diyelim dikkat edip kullanalım Onların yer aldığı sonra ortaya çıktı bir ölçüde Ve orada Gerçekten de seçimler Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik Demokratik işleyişe yönelik Antidemokratik bir tutumu ifade eden gösteriler de Onlar ama burada bambaşka bir şey var evet. Burada kendiliğindenci bir hareket Yani siyasi önderi olmayan bir hareket. Hem evet, büyük CHP... özelliklerinden biri de o. Evet. Lider bir evet. grup bayrak falan yoktu burada. Evet Evet, yani CHP bunu sahiplenmeye çalıştı. Ee, burada da işte sabah saatlerinde CHP İşçi işte Partisi Güven partisi bir eylem örgütlemeye çalışıyordu ama e, rengini e, veremediler. Bu iyi bir şey bence. Rengini verememesi iyi bir şey. Çünkü e, wow. Bu muazzam kendiliğinden hareketin bölünmesine neden olup gölge düşebilirdi. Ve antidemokratik bir takım öğelerin e, burada ifade edilmesine neden olurdu. E, ha Onu da söyleyeyim ben rastlamadım hiçbir şekilde rahatsız edici herhangi bir slogana. Hani antidemokratik diyebileceğimiz e, başta ifade ettim bir takım e, sloganlar yazıldı falan ama ya, onları dışta bırakırsak <gülüyor> genel talepler olarak e, hiçbir şekilde öyle bir slogana. Rastlamadım. Öyle bir ifade e, benim olduğum yerlerde hiçbir şekilde olmadı. Ankara'da da e, beraber izlediğimiz arkadaşlardan da böyle bir şey duymadım. Yani dolayısıyla e, kendiliğindence bir halk hareketi olması, e, bütün unsurları taşıması dinamizm veriyor ve aslında gelecek adına da e, bence e, umut vade ediyor. Evet aynen öyle. Kemal Bey çok teşekkür ederim Son derece aydınlatıcı oldu tahlilleriniz de, gözlemleriniz de. Peki. ben Tekrar çok teşekkür görüşmek ediyorum üzere. Görüşmek üzere. İyi, iyi yayınlar üzere. diliyorum sağ olun evet e, Kemal Göktaş'la görüştük Ankara e, Vatan Gazetesi'nin Ankara muhabiri e, tecrübeli bir e, e, kitle hmm. hareketlerini kendisi de söyledi 14 küsur yıldan beri izlemekte olan ve bunun <gülüyor> bu şimdi içinde bulunduğu Türkiye'nin içinde bulunduğu spontane halk e, hareketinin e, bulaştığı boyutu çok e, farklı niteliğini, spontane niteliğini, demokratik niteliğini, toleranslı niteliğini ve aynı zamanda da cesaret temeline dayalı niteliğini korkuduları duvarı aşıldı diyerek bize özetledi.